utluma uhye ileke Minel kitaabi sana vahy edilen bu kitaptan oku yani Kur'an'dan oku ve Akimiz salet bu namazı ikamet bu inna salat muhakkak namaz tenha engeller Anil fehşâ'i vel munkeri Kötü çirkinliklerden ve kötülüklerden engeller. Ve le zikrullâhi <gülüyor> ekberu Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Vellâhu ya'lemu mâ tasneûn Allah ne yapıyorsanız onu bilir.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 Alıkoyar. Hakikatı Kur'an hakikatidir. Ebedi kıyamete kadar bu değişmez. Asla bunda bir yanlışlık, abartma, eksik tanıtım kesinlikle yoktur. Kur'an demiştir ki: İnna'ı salate tenha, anıl fâşşai ve Namaz, muhakkak namaz. Çirkinliklerden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 böyle zannedilir ama Kur'an bu zannı namaz kılanın üzerinden tanıtıyor. İnna salate tenha anil feshai namaz çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar diyor Allah. Biz bunu innal hajce diye anlıyoruz. Yani bizdeki tamamul haline gelmiş anlayışta hac yapan bir daha kötülük yapmaz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 Bilakis, bilakis, Kur'an-ı Kerim, <gülüyor> hacı yapacak adamlardan, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ fil الْحَجِّ haccı diye, hacıdan bilakis tam aksini, e, bekleyebileceğimize dair, işaret veriyor. Kim hacca niyet ederse, çirkin söz konuşmak, fasıklık olacak iş yapmak, ve, <gülüyor> cinsel,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 Namaz kıldığı halde bir Müslüman depozitosuz, kefilsiz kendisine ev kiralanabilir, dükkan kiralanabilir biri olduğunu göstermemesi inna salata tenha ani'l fuhşai vel münker ayetinin o müminin ruhuna sinmediğini gösteriyor. Namaz kesinlikle kötülüklerden alıkoyan bir ibadettir. Hatta bile bu özellik yoktur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 kapıları en çok açan şey de namazdır bunun için ashab-ı kiramdan Rabia Tüblü isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyormuş kendisi naklediyor bu hadis-i şerifte e, rivayet edilen bir hadis-i yani sahih bir hadis-i şerif bu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 اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ kalitesini yakalayan bir insan, eşine zalim olmaz. O, eşini Allah'ın emaneti olarak görür. İffeti olarak görür. Camiye gidip gelmek, eğilip kalkmak değil. Ya hangisi? Secdede, huşu içerisinde Rabbi ile baş başa kalmak